41 yaşına geldiğiniz zaman benim gibi hayatta önemli olan bir tek felsefe var. Ben bu hayatı, kaliteli yaşadım. mı? Çünkü bir tane ömrünüz var ve yaşadıkça şunu görüyorsunuz ki zamanınızı geçiyor gerçekten. E bari geçmişe baktım ya yaşadık ama güzel yaşadık. E ben yaşadım ama güzel yaşadım. Kendimi geliştirmemden memnunum. Hayatta geldiğim yerden iyi kötü memnunum. Çünkü kaliteli yaşadım ve mutluyum bunun için. Herkesin kalite anlayışı değişir. Yani kimisi geçmişe baktığında, uff çılgın para ezdik, acayip eğlendik şudur budur der. Ben hem geliştim hem eğlendim hem de bir yandan dengelediğimi düşünüyorum. Peki, kaliteli bir hayat nasıl yaşanır? Hayatınızı daha kaliteli yapacak 12 tavsiye başlayalım mı? Hoş geldiniz, bir, hayatın kalitesini arttırmak için bir, daha çok yaşa. Daha çok yaşa ne demek? Daha önce e, biz bunu şey olarak işlemiştik, 25. saat nasıl yaratılır, nasıl üretilir diye. Aslında gün içerisinde artık çöp, gereksiz zamanlarınız var. Bunun birincisi güne erken başlamak. Her zaman ne kadar uyuyorsanız yarım saat erken başladığınızda bir haftada 3-4 saat bir karınız olur. Erken başlayın. Erken başlayın, geç yatın. Geç yatın kısmını genelde erken kısımlarda beyin açıkken öğrenmeye ayırıyorum. Geç saatlerde ise belgesel falan izlerim ben. Böyle Artık hani ben bir şey yapmayayım o bana anlatsın. Kitap okumayayım, kitap kendini bana anlatsın gibi. Ama lütfen televizyondan uzak durun. Televizyon denilen şey araya mecburen reklamları sokarak biz de YouTube'da reklam alıyoruz. Çok basit mantıkla söyleyeyim, siz cevabını verin. ben bunun cevabını bilmiyorum ama Biz YouTube'da araya reklam aldığımızda hadi 5 saniyede bir geçiyorsun, 3 kere reklam alsak 15 saniye. Televizyonda çok izlenen bir program. Rating birincisi Survivor. Survivor araya kaç dakika reklam alıyor? Öyle düşün. bir Survivor ya da televizyon filmi izleseniz araya delik, defalarca ve çok uzun reklamlar alıyorlar. Her ne olursa olsun lütfen televizyondan kurtulun. Olabildiğince daha hızlı izleyeceğiniz şeyi, izleyeceğiniz yöntemler bulun. Youtube mesela. Veya e, internet üzerinden dizi ya da film izlemek gibi. Televizyondan kurtulduk mu? Daha önemli bir şey var zaman üretmek için. İletişimi basitleştirin. Yani Whatsapp'ta yaz yaz yaz, o yazıyor bekle, yaz yaz yaz bekle. Boşver ara. Ciddiyim ara ya. Yani bir, bir karşı tarafına derdini anlatacak diye bir dakika sadece yazıyor, izlemek inanılmaz bir zaman kaybı. Bunu günde yüz kere yapsan yüz dakika, bir saat gidecek. Ki emin ol, Birlerin yazmasını bekliyorsun. Peki geçelim ikiye. Hayatının kalitesini nasıl arttırırsın? İki. Güzel yiyeceksin. Bana bakıp diyeceksin ki hocam belli güzel yediğin. Bak çok yiyeceksin az yiyeceksin değil. Güzel yiyeceksin. Bütçen dahilinde olabildiğince kaliteli besleneceksin. Face food ve ambalajlı gıdalardan ve şekerden uzak dur. Meyve şekeri tamam Glukoz şurubu yapay şekerlerden uzak dur. Bir hasta ediyor iki aptal ediyor. Ciddiyim. Bunları tükettiğin sürece beynin daha az çalışıyor. Faydalı yağlar, faydasız yağlar diye bir şey var. Evet ceviz pahalı ama günde 3-5 tane ceviz yemenin faydası var. Ve lütfen lütfen lütfen ne olur. Tuz ile ilgili bir yorum yapmayacağım ama şeker kesinlikle düşmanınız. Hadi tuzdan vazgeçemiyorsunuz. Bari en azından o glukoz çuruplu içecekleri asla içmeyin. Benim tükettiğim 3 tane içecek var. 1- Su 2- Ayran 3- Doğal maden suyu Doğal maden suyu, içine bir şey katıldığı zaman doğal maden suyu değildir. Lütfen ambalajında gazlı içecek yazan şeylerin maden suyu ya da soda olmadığını anlayın. Onlar yapay üretilmiş şeylerdir ve içerisine ayrıca karbonat ıvır zıvır katıyorlar. Bunlar da sağlığınıza zararlı. 3- Hobi edineceksiniz. Hobiniz her şey olabilir. Bir müzik aleti olabilir, bir dil öğrenmek olabilir. Ben küçük tarımlar yapıyorum. Şaka yapmıyorum ciddi <gülüyor> balkon tarımları e, tahta kasaların içerisinde bir hocamdan öğrenmiştim başka videoda anlattım bunu tarım yapıyorum ya yani o toprakla oynamak hoşuma gidiyor deli gibiyim belki ama en azından bir keyfim var bir başka hobim var kil hamurlar var şeyde kırtasiyelerde satılıyor onlarla. Kendimce böyle çizgi film karakterleri, işte Iron Man'ler, ne bileyim ne bulursam yapıyorum. Benzetmeye çalışıyorum en azından. Boyamıyorum, vaktim yok, üşeniyorum ama yapıyorum. Psikolojimi topluyor. Kimisi puzzle sever, ben bunu seviyorum. Siz de lütfen bir hobi bulun. Bir dönem fotoğrafçılığa merakım vardı, en son buraya geldi işte. Bak, hobi en azından bir tür parasını cebine koymasan da mesleğe dönüşebiliyor. Ve dört, insan kazanın. Doğru insanları kazanan, çerçöp insanlardan uzak durun. Bu kimseyi aşağı görmek kibir falan değil. Hayatını sürekli bir şeyler çalan, tırtıklayan, sivrisinek insanlardan uzak dur. İyilik yaptın, kötülük mü gördün, sil. Sana bir faydası yok mu, sil. Yatırımı insana yapacaksın. Doğru insanlarla tanıştığın zaman iyi ilişkini koru. Onun kötü günde yanında olduğunda bir şey kaybetmezsin. Doğru insansa Bir yatırırsın, beş alırsın. Bencilce mi? Evet ama iyilik yaptığın sürece iyilik bulursun lakin İyilik yapmakla enayiliyi lütfen karıştırma. Çünkü hayat kaliteni sömüren şeylerden birisi geri dönmeyecek iyilik çekleri dağıtmaktır. Bir süre sonra sen karamsar olursun ve insanlara küsersin. Aşkta da, da böyledir, dostlukta da, da böyledir. Ve beş. Basit yaşa. Çok basit yaşa. O kadar sorumluluktan kurtuluyorsun ki. Ya bir telefon mu aldın? Bakma artık yeni telefon modellerine, boş ver. Onu ayırdığın vakit boşa gidiyor. Bir sistem, düzen bir şey mi kuracaksın? En basitini, en az sorun çıkartanını al. Bizde bir şeye başlayamamın ana sebebi şudur. Çok güzel bir örnek vereyim size. Bir psikolog arkadaşım var, İstanbul'da yaşıyor. Kendisi resme merak saldı. ki ya Luka herkes bana anlatıyor, ben kime anlatayım? Dedim bana anlat, anlattı sıkıldım. Dedim gel sana hobi bulalım. Neyse Kadıköy Çarşı'ya gittik. İşte resim malzemeleri aldık. Bir hafta geçti dedim ki ya nasıl gidiyor? Başlayamadık ki dedi. Niye? E ona bir de tuvali ayak aldım. Sonra yeni boyalar sipariş ettim. Yurt dışında buldum istediğim boyayı. Bilmem ne, atkılı fırça. Eee dedim, ya ya bu çok sorumluluk istiyormuş. Ya basit basit, yani bir şey boyayacaksan hadi tuval olmuyorsa duvarı boya ama basitleştir yani. Çocuklar neden keyif alıyor parmak boyalarından falan? Basit. Her şey basit yaşa. E eve yeni bir televizyon lazım. Eee? Televizyona televizyon ünitesi lazım. E, bir de bunun ses sistemi lazım. E, e, o zaman bunun yanına bir tane de internetten şu aboneliğini alalım. Sen yola çıktığında amacın 5 dakika ve 5 liraysa, hedefin sonuna geldiğinde artık bu bir uğraşa dönüyor. 50 dakika 50 liraya geliyor. E yazık harcadığın vakte yazık, paran zerre umurumda değil. 6. Özetle. Her şeyi özetle. Ben kitap okurken size yaptığım tavsiye nedir? Kitabın üstünü çizmeyin. Kitaptan notları bir yere çıkartın ki elinizde kalsın, kapatınca gitmesin. Bir insan seninle konuşurken sıkıldın mı? Bak, işte karşısına diyelim ki Mahmut var. Mahmutcuğum seni anladım, şunları şunları mı demek istiyorsun? O da desin ki evet bunları demek istiyorum. Ya desin ki ha bir de şu var, bitti. En büyük sıkıntı bu insanları süstüramıyoruz. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Çünkü seni anlamadığını düşünüyor. Özetlemediğin sürece anlamıyor. Her şeyi özetleyeceksin. Yaşam amacını bile özetleyeceksin. Sabah kalktım mı? Bugün ne yapacağım? Madde madde. Benim telefonumda çok basit bir uygulama vardır Google'a ait. Maddelerle, çok büyük not tuttuğum programlar da var OneNote gibi, Evernote gibi ama Google'daki o Keep diye bir uygulama, bugün şunu yapacağım, bunu arayacağım, bunu arayacağım. Bitti. Özetle ki, çabuk yaşayasın. Basit yaşayasın, unutmayasın. 7. Ertelemeyi bırak. Bu konuda saatlerce konuşurum ama neyse ki daha önce ertelemeyi bırakma, erteleme hastalığı, pomodoro üzerine bir video çektim. Hem aşağıya koyarım hem de burada bir yere eklerim unutmazsam Ertelemeyi bırakacaksın. Çünkü ileri attığın her şey, sen mecburen ilerliyorsun, hayat ilerliyor ölmediğin sürece. İlerlediğinde önüne çıkıyor. Ve daha da ağırlaşıyor. Çünkü ileriye daha fazla şey atmaya başlıyorsun. Yarın ben yaparım, nasılsa o yaparım diye yapacağın şeyleri yarın sen yapacaksın. 8. babası, kralı, en büyük rahatlama yaşayacağın hayatına en çok kalite katacak şey, bu maddelerin hepsinin içerisinde ilk üçte, kıyaslamayı bırak, hiç kimseyle kıyaslama. Ya işte o daha başarılı. Eee e, belki o daha başarılı gözüküyor ama normalde çok mutsuz. E, şunun instagramda gezdiği yerlere bak. Belki oraları kamera açıkken çok mutluydu ama normalde hastaydı. Ne bileyim başka bir sağlık sorunu vardı. Falancanın oğlu şöyle olmuş, filancanın sevgilisi böyle yaşamış. Şuna bak, televizyonda gördüğüme bak. Kıyaslama boşver. Hayat sana bir şey vermiş mi? Kıyaslayacağın bir tek şey var. Dün ve geçen sene. Bu kadar. Kendini kıyaslayacaksın. Geçen hafta burada oturuyordum. Eee bu hafta da burada oturuyordum. En azından bir kitap okudum. Geçen hafta burada oturuyordum ama arada şuraya gittim yani Bir sapancayı gördüm. Kendine artı bir koyabiliyor musun? Kendini geliştirebiliyor musun? Sorun yok. Boşver kıyaslama. Kıyasladıkça depresyona girersin. Üstelik sen grisin. Beyaza göre kıyaslarsan kirlisin. Siyaha göre kıyaslarsan kendini rahat hissedersin. Kıyaslama salma. 9. Hayır demeyi öğren. Aynen bu konuda da video var. Kanalda çok önemli bir konu olduğu için bunu konu yaptık zaten. Aşağı yukarı link her yere eklerim. Hayır diyeceksin. Hayır demek için düşünme. Yaptığınız en büyük hata şu, birisi diyor ki, sinemaya gidelim mi? Ee, şimdi Eee, e, sen ee diye kıvırırken karşı taraf anlıyor ki bir şeyler. der sen de panikle ya tamam gidelim diyorsun. Ya da yarın gidelim diyorsun, o tamam diye yarın gidelim. Hayır, hayır. İlk önce hayır de, kırılan gitsin. Yani bunun için sana trip atıp sömürüp kırılacaksa gitsin, Yol açık olsun, öptüm. Lütfen hayır de. Birisi senden bir şey mi istedi? Ya şunları sen yap, sonra bir... Hayır. İlk ağzından çıkacak şey hayır olsun. Ve mümkünse ben buna bayılıyorum. kendimi belki en sevdiğim huylardan birisi. Hayırı açıklamıyorum. Daha önce verdiğim o videodaki örneği vermeyeceğim. Basit bir örnek vereceğim. Falanca geliyor diyor ki Haluk'cum işte ay sonuna kadar biraz sıkışayım. Bana bir 3 bin lira verir misin? Hayır. E neden vermezsin? E vermek istemiyorum. Yani bu çok basit bir şey. Birincisi ay sonuna kadar sıkışayım. 3 bin lirayı sana verdiğim zaman ben de sıkışabilirim. İkincisi zaten o kadar sana güveniyorsam, o kadar seviyorsam senin bu darlığını ben çoktan fark edip sana bir şeyler yardımcı olmuşumdur paylaşmışımdır, cimri değilim ben. Tanımadığım beşinci derece birisisin. Neden sana üç binden ön vereyim? Lütfen insanlara böyle davran Önce hayır ve hayır açıklamayın. Hayır açıklanmaz, istemiyorum açıklanmaz. İstememeniz yeter sebeptir. on Takvimle yaşa. Zamanla yaşa. Çok çok basit. Belki 10 kere daha önce söyledim bunu duvar takvimin olmadığı sürece sen bir hiçsin. Duvar takvimin olacak. İster o teknolojik zımbırtının içinde olacak, ister yatağının yanında olacak. Duvar takvimle yıllık plan yapacaksın. Zaten 11 ayda bir hedef bulmak. Her ay kalitesini arttıracağın hayatına bir hedef koyacaksın. Her ay 1 Nisan, 1 Mayıs, 1 Haziran, 1 Kasım, 1 Aralık, 1 Ocak bir hedef bulacaksın. Bu ayki hedefim ne? Bu ayki hedefim Melis'le inanılmaz mutlu bir hayat kurmak, bu ayki hedefim Mahmut'la çok iyi bir dostluk kurmak, bu ayki hedefim İngilizce öğrenmek, bu ayki hedefim en azından başlamak, araba kullanmayı öğrenmek. Her ay bir hedefin olursa yılda en azından bir hadi ikisini başaramadın 10 tane bir şey başarmış olursun. Şu hedefler çok saçma, karar verdim e kilo vereceğim. Nasıl? İşte yemeyeceğim. Nasıl? Bilmem diyetisyene gidelim spor salonuna falan. Bu hedef değil ki. Bu o an öyle hiii bir yapayım diye uydurduğum bir şey. En basit hedef saçımı değiştireyim, bir şeyler satın alayım. Mutluluğu satın almayı bırakın, parayla mutlu olmaya çalışmayın. Hayat kalitenizi düşüren bir nolu hastalık parayla satın aldığınız şeylerdir. Satın alarak mutlu olmaya çalışmayın. Ve bir diğer madde oku, izle, hatırla. Bunu hayatına oturtursan harika bir sistemin olur. Hayat kaliteni bu arttırır. Belgesel izle tamam. Film izle, tamam. Filmleri de izliyorsan en azından detaylarını bil. O filmi hangi yönetmen çekmiş? O film ne tip bir film? Komedi mi? Dram mı? Daha önce bu yönetmenin benzer filmleri var mı? Kitap okuyorsan yazarıyla oku. Hiçbir şeyi sahibini bilmeden tüketme. Lütfen Yönetmenini, yazarını, her şeyini bil ki o güzelliği beğenirsen Aynısından bir tane daha bulabil. Bir restorandan yemek geldiği zaman çok beğendiysen ne yapıyorsun? Aynı yerden bir kere daha söylüyorsun ya da gidip yiyorsun. Rastgele aman pilav diyor musun demiyorsun. O zaman tükettiğin şeyleri de lütfen hatırla. Ha bu yazar iyi bir yazar, bu kaliteli bir insan. Boş ve yanlış rastgele kaynaklardan kendini besleme. Rastgele bir pilavı yeme, rastgele bir kitabı okuma, rastgele bir insanla gezme. Lütfen kaynağını bil. Kalite arttırmak için son bir tavsiye Dünü unut Başarısızlıkları unut Ders çıkar ve unut Neden olmadı? Neden olmadığı bir ay sonra bir hafta sonra hala soruyorsan Kusura bakma de bir sorun var Neden olmadı o an sorulur Bir şey yanlış yaptım şartlar mı yanlış ben mi yanlışım? Ortam şartlarından bir sorun var Başarısız oldun bu iş battı Ülkede ekonomik kriz vardır batıyorsundur Ülkede ekonomik kriz yoktur sen başarısızsındır Ama o an öğren, ee, bir işte başarısız oldun 3 ay sonra cık, ben yeni bir işe girmemem çok başarısızım. Bir şeyi dünde bırak, doğruca analiz et ve dünde bırak. Hayat kaliteni arttıracak tek kişi sensin. Kimse gelip seni kurtarmayacak. Hayat kaliteni arttırmak istiyorsan lütfen bu 12 felsefe hayatın içine oturttur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.